Hazreti Peygamber bunun üzerine ya Rabb'be ümmetimden don giyenleri affet. Ey insanlar don giyiniz. O sizin elbiselerinizin en koruyucusudur ve hanımlarınızı evden çıktıklarında onları donlarla koruyunuz buyurdu.